28. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Geçen bölümde Allah Celle Celaluhu inkarcıların, fasıkların tabi buradaki fasık e, inkarcı olan fasık fasık kelimesi bir de hem mümindir, müslümandır ama amelinde eksiklikler vardır. Yasaklara pek riayet etmemektedir. Ona da fasık kelimesi kullanılır. Allah'a ısyan eden adam anlamında. Fakat buradaki fasık hem inkarı hem de isyanı beraberinde olan kişiler, Allah'ı inkar eden kişiler, ahireti inkar eden kişiler olarak bildiriliyor. Ve onlara Rabbim soruyor. Keyfe tekfurune billahi. Yahu siz Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Ve küntümen vaten Siz yoktunuz, ölüydünüz Ve Sizi dirilten O Yani herkes kendi Yaratılışını düşünse Allah'a iman edecek Eline baksa Allah'a iman edecek Aynaya bakarken Dikkat ediniz Hani bir resim galerisini gezerken resimleri beğeniyorsunuz. Aman ne güzel çizgi ve ne güzel renk ve uyum diyorsunuz. Ve en alta sağ köşeye bakıyorsunuz. Bunu yapan kim acaba diyorsunuz. Yani orada renkler şişenin içerisinden, kutuların içerisinden fışkırıp kendiliğine oluşmadığını Biliyorsunuz Onun için Ressamın adını arayıyorsunuz Peki Dünyanın bütün ressamları Bir araya gelseler Sizin gözünüz gibi bir göz Gören Sevdiği zaman Bakışı değişen Kızdığı zaman değişen Nefret ettiği zaman Değişen Korktuğu zaman değişen veya güven içerisinde olduğu zaman bakışı değişen bir göz aynı anda ardarda arda bunu yapan göz bu gözün yaradıcısı aranmaz mı Rabbim diyor ki Yahun nasıl yaparsınız siz diyor keyfe tekfurune ne billahi Allah'a nasıl inkar edersiniz ve kütüm emvaten siz yoktunuz, ölüydünüz ve sizi dirilten o Burada şuna da işaret etmiş oluyor Ölüydünüz derken Bu dünyada yoktunuz ama ruhunuz vardı Ruhunuz vardı Sümme yumitüküm Sonra sizi diriltecek Öldürecek olan o Sümme yuhyikum Sonra sizi Tekrar diriltecek olan o Sümme ileyhi turcaun Sonra Allah'ın huzuruna Döndürüleceksiniz bu 28. ayet-i kerime günümüzde bazıları tarafından tekrar gündeme veriyor. Bazıları istismar ederek bu ayet-i kerimeyi yanlış bir manada kullanıveriyor. Yani şöyle diyorlar, ayet-i kerimede Allah sizi öldürecek sonra diriltecek derken, Niye ahireti anlıyorsunuz siz burada diyorlar. Yani bu dünyaya tekrar gerilecek. Yani günümüzde sayıları yüzün üzerine geçmeyen dernekleri de bulunan bazı insanlar bir araya geliyorlar. Basında biraz güçlüler. Yayınlarını yaptırabiliyorlar. Efendim insanlar yaptıklarının cezasını veya mükafatını bu dünyada görecekler. Hatta biri televizyonda diyor Afrika'daki açlar diyor bir zamanlar dünyanın en zenginleriydiler ama zenginliğin gereğini yerine getirmediler, bütün serveti biriktirdiler oburca yaşadılar. Şimdi de diyor dünyaya fakir olarak getirildiler. Şaşkınım benim, şaşkınım benim. Bu ayeti kelimeyi de delil getiriyorlar. Hocanın biri veri vermiş yoksa Kur'an okuyara geldi etmiş değiller. Allah sizi öldürecek, tekrar diriltecek kelimesi var. Kıyamet gününde olmadığı için yani bu arkasında sizi kıyamette diriltecek cümlesi olmadığından sizi diriltecek bölümünü almışlar. Bu dünyada diyorlar. Peki bu dünyada kelimesi de yok o zaman. Yani Allah sizi öldürecek sonra diriltecek derken bu dünyada diriltecek cümlesi de yok, bu dünyada kelimesi de yok, ahirette kelimesi de yok burada. O zaman ikimiz de burada aynı seviyedeyiz diyelim. ha Kur'an'ı Kur'an'la biz tefsir ederiz. O zaman Rabbim diyor ki, Mü'minun suresinin 16. ayet-i kerimesinde 15'inde siz de öleceksiniz. Sümme inneküm yevmel kıyameti tübâsûn sonra kıyamet gününde diriltileceksiniz diyor Rabbimiz. Sümme innakum yawmal kıyameti anlar gibi oldunuz. Kıyamet gününde tübâsûn diriltileceksiniz diyor Rabbim. Yani bu ayeti i kerimede sonra diriltileceksinizin Açıklaması, Mü'minun suresinde de kıyamet gününde ifadesiyle açıklanmış oluyor. Hüvellezî khalaqa leküm mâ fil ardı cemî'an, sümme estevâ iles semâ'î, fe sevvâhünne seb'a ve huve bi kulli şeyin alîm. Yeryüzünde olanların tamamını Allah sizin için yaratmıştır, diyor Rabbimiz. Bütün insanlık için yaratılmıştır. Şu anda 6 milyar insan var. 6 milyar insan güneşten yararlanıyor, havadan yararlanıyor. Kimse kimseyi engelleyemiyor bu konuda. Rızıklar konusunda ise birileri zorbalık yapıyor, hani araştırmacıların ifadesine göre 200 insanın elindeki sermaye 6 milyar insanın açlık sınırından değil fakirlik sınırından kurtulacağı sermayeymiş. Evet, bu. Açgözlü insanların Bütün insanlık için yaratılmış olan Maddeleri tekellerinde Tutarak insanlara zulmetmesinden Kaynaklanmaktadır Allah Celle Celaluhu Faizi haram kılmış Ticareti serbest kılmış Bakara suresinin sonuna Doğru gelecek o ayet kerimede Evet özel Mülkiyete önem veriyor Dinimiz ama Allah Celle Cellealu, o sermayenin yüzde iki bucuğunun zekat olarak dağıtılması, geri kalanın da sadaka olarak kişinin inisiyatifine bırakılmasını bildirmiş bize. Zaten o 200 tane zenginin servetinin yüzde dördü dağıtılsa diyor, açlık sınırından altı milyar insan kurtulacak. Neredeyse zekatı tarif ediyor. Bu araştırmacımız Yani zekat hakkında hiçbir bilgisi yok Olan bu insanların Söyledikleri bu Allah Celle Celaluhu Yeryüzü insanlar için Yaradıldı diyor ama Oburca Hoyratca yeryüzünü Harcamamamız israf etmememiz konusunda da Ayet indirmiş Kulü veşrabü Yeyiniz ikiniz ama vela tüsrifü israf yapmayınız. İnnehu la yuhibbul müsrifin. O Allah israf yapanları sevmez diyor Rabbimiz. Yeryüzünden ihtiyacımız kadarıyla yararlanacağız. Bizden sonra gelecek nesillere tertemiz bırakmaya dikkat edeceğiz. Her nesil kendi ihtiyacını alsın bu tabiattan. ...ve tertemiz olarak alsın, kirletilmiş hava ile kirletilmiş su ile kirletilmiş toprak bırakmamaya dikkat edeceğiz, çağımızda yaşayan insanlarla Allah'ın adaleti içerisinde bu yeryüzünden altı milyar insanın istifade etmesi için Allah'ın koyduğu kurallara göre hareket edeceğiz... Yeryüzünü bizim için yarattıktan sonra Sümme estevâ ile semâ'i Sonra gökyüzünü ne istifa etti? İstiva etti ki Yani her şeyi denetimi ve gözetimi altına aldı Fesevvâhünne sebe'a semâvâ Sonra yedi kat Sema'yı düzenledi Yani yedi kat Sema'yı yarattı Ve huve bi şey'in alîm o Allah Celle Celaluhu her şeyi en iyi şekilde bilendir diyor Rabbimiz. Her şeyi bilen ama en ince bize göre teferruat Rabbimiz için bir şey yok teferruat yok. Her şeyi biliyor. Hatta gönlümüzden geçeni, gönülden geçenler görünmez ya onu da bilir o Allah Celle Celaluhu. Ve huve alimun. İzat-i sudur. Gönülden geçenleri de bilen o Allah Celle Celaluh'tür. Şimdi, bilseniz ki bir dairede çalışıyorsunuz, müdürünüz geceden size telefon etti. Dedi ki, bakanlıktan izin almış televizyon kanalının biri, daireye gece e, gizli kameralar yerleştirildi. Memurların vatandaşa karşı muameleleri kayda geçirilecek Akşamleyin televizyonda haber olarak verilecek Geceden de bunu memurlara bilgi olarak telefonla bildiriyor Şimdi o gün düşünün memurların giyimi kuşamına Sonra da vatandaşa karşı davranışlarına Her şey tıkırında Tıkır tıkır işliyor vatandaş memnun Güler yüzlü memurlar İşleri de hemen anında yapılıyor ve güler yüzle gönderiliyor. Neden? E kayda geçiyor diye. O kadar. Allah Celle Celaluhu bizim her davranışımızı kayda geçiyor. Gönlümüzden geçenleri de biliyor. Böyle hareket edecek olursak biz Evimizde, çarşıda, dükkanda, dairede, kışlada, karakolda, üniversitede, tarlada, denizde, karada, havada, nerede olursa olsun, mület yüzlü olmaya, insanlara güven vermeye, yardıma hazır olmaya ve her an Allah Celle Celaluhun bizi gördüğü, bildiği ve denetlediği inancı içerisinde bulunmaya Edelim. Hemen arkasından Hadreti Adem'in Yaratılışına geçiyor Rabbimiz Ve iz gâle rabbuke Lil melâiketi inni Câilun fil ardı halife Gâlu E teca'lu fîhâ Men yufsidu fîhâ ve yesfikü Dima' ve nahnu Nusebbihu bi hamdike ve nugaddisu Lek gâle inni A'lemun mâ la te'lemûn Hani Rabbim meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Rabbim meleklere diyor ki ben bir halife yaratacağım yeryüzünde diyor. Onlar da diyorlar ki ya Rabbi yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak, kan akıtacak birini mi yaratacaksın? Biz seni tesbih ederiz Seni hamd ile tesbih ederiz Seni takdis Ederiz Yani Subhanallah, elhamdülillah Kuddusun sübbühun Rabbuna ve Rabbul Melaiketi gibi Takdis ifadesi tesbih ifadesi Ve tahmid ifadeleriyle Seni zikrederiz biz ya Rabbi Diyorlar Tabi burada Meleklerinkini İtiraz anlamında değil, Allah Celle Celalü'ten bu konuda bilgi edinme açısından söylüyorlar. Rabbim de diyor ki İdnî alemu ma'la talemu. Sizin bilmediklerinizi ben bilirim. Diyor Allah Celle Celalü. Ve öğretti Adem'e isimleri hepsini. Sonra onları meleklere gösterdi ve dedi ki: "Bana bu isimlerle öğretin. Eğer doğru söylüyorsanız." Rabbim Adem'i yaratıyor. Adem'e isimleri öğretiyor, tamamını, isimlerin tamamını. Sonra meleklere diyor ki: "Buyurun. Bu isimleri Neymiş bana haber verin bakayım. Eğer doğru söylüyorsanız, eğer doğru iseniz. Yani insan hakkında siz böyle bir kanaatte bulunmuştunuz ya, buyurun siz söyleyin. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ entel الْعَلِيمُ الْحَك۪يمُ Hep melekler birden de ki, Ya Rabbi seni tesbih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim bir ilmimiz yoktur. Ya Rabb'i Seni her şeyi bilen, her şeye hükmeden, hükmünde hikmet sahibi olansın." diyorlar. Şimdi burada şöyle bir soru gelebilir. Madem Allah Celle Celalü insanı yaratıcımaya yaratacak, meleklere niye böyle bir istişarede bulunsun? ona istişare demiyoruz bilgilendirme diyoruz. Rabbim melekleri bilgilendiriyor. İstişare kabul ederseniz siz Allah Celle Celalü melekleri yaratan o, insanı yaratan o, yaratılmışların tamamını yaratan o Allah Celle Celalü bizi istişare konusunda eğitmiş oluyor. Ben ki yarattığıma diyorum ki ben bir halife yaratacağım yeryüzünde. Onlar da kendi bilgisizliklerini ortaya koyarak Rabbimden bilgi edinmek istiyorlar. Burada bize örnek şu. Her şeyi bilir olsanız bile emriniz altındaki insanlara istişare babında bilgi sununuz. İstişare babında diyorum. İstişare yaparmış gibi davranıp onların şanını yüceltiyorsunuz ve bir de bilgi sunuyorsunuz onlara. Melekler de Allah Celle Celalüh karşısında hem bilmediklerini arz ediyorlar, hem de bilgi edinmiş oluyorlar, hem de kendi görüşlerini Allah'a arz etmiş oluyorlar. Yani Cumhurbaşkanı'nın huzurunda, Başbakan'ın huzurunda, Bakan'ın huzurunda, General'in huzurunda, Genel Müdür'ün huzurunda bir konuyu görüşmek üzere toplananlar, içlerinden geçen doğruları iyi niyetlerle bildirsinler. Kabul edilmezmiş edilmeyebilir. Takdir yüce makamın. Takdir yüce makamın. Ama siz içinizden geçen bir doğru zannettiğiniz bir şeyi teklif olarak sununuz. Orası kendince takdir eder veya karar alır veya almaz. Burada melekler kendi bilgileri doğrultusunda düşüncelerini Allah Celle Celaluhu'ya arz ediyorlar. Rabbimiz burada bizim Hazreti Adem'in değerinin bilgiden kaynaklandığını yani biz insanlara değer verirken tabii ki bilgisine önem vereceğiz. Bilgisi doğrultusunda hareketine de önem vereceğiz. Bir de bilgisinin e, oranını esas alacağız. Hocam çok bilgin adam Nobel ödülü almış, fizik ödülü veya kimya ödülü almış veya bilmem ne dalında ödül almış ama Allah'a, peygambere iman etmiyor. Zor. Zor. Yani... E, Resamı, resmi, resmi görmüş de ressamı tanımıyor Hadi hakaret de ediyor hatta ressama sen mi yapacaksın bunu diyor gibi bir hal bu yani ilmin de ne olduğunu az çok ayırt etmemizde fayda vardır biz Kur'an Allah'ın kelamıdır birinci derecede onu bilen ve amel edene önem veriyoruz Tabiat Allah Celle Celalühün koyduğu kanunlardan meydana gelir ve onu bilen insanlar yani önem veriyoruz ve o insanlar bu kanunları koyan biz olmadığımıza göre bizim üstümüzde biri var. O da Allah Celle Celalühdür dediği an ona değer de veriyoruz.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 Adem Aleyhisselam da onların isimlerini haber verince, Rabbim meleklere diyor ki, Ben size demedim mi? Göklerin ve yerin gaybını ben bilirim. Sizin açıkladıklarınızı da, gizlediklerinizi de en iyi ben bilirim. Diyor Rabbim. Ve iz lil melâiketis cüdû li âdeme fesecedû illâ iblim. Eba ve stekbera ve kâne kâfirin. Hani meleklere, Adem'e secde edin. Dediğimizde, Hepsi birden secde ettiler, İblis secde etmedi. Secde etmekten kaçındı, Kibirlendi, Ve kâfirlerden oldu. Diyor. Şimdi kafir olması, Kâfir olması, Secde etmemesinden değil Eğer secde etmemesi nedeniyle kafir olsaydı Allah korusun biz bir vakit namazı geçirsek kafir olurduk Öyle değil Secde etmemekten değil Rabbim diyor ki Vestekbera kibirlendi Kibirleniş şeklini bir başka ayet-i kerimede Rabbim açıklıyor Halakteni en hayrun minhu diyor iblis. Ben ondan daha hayırlıyım. Niye secde edecekmişim? Ben ondan daha hayırlıyım. Halakteni min narin ve halaqtahu min Beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Ben ondan hayırlıyım. Ben ona secde edemem diyor. Şimdi burada yavurul olmasının sebebi Allah'a ya senin aklın ermiyor mu? ifadesi var burada. Hayırlı olan hayırsız olana secde etmez. Bunu fark edecek durumda değil misin sen? gibi bir ifadesi var şeytanın. Ondan dolayı kafir. İstikbar hastalığı yani Allah'tan kendisini üstün görme. Senin bu kararın yanlış, diyor şeytan. Ben ondan hayırlı olduğum halde beni ona secde ettiriyorsun. Bu kararında yanılıyorsun, diyor şeytan kafir oluyor. Şimdi günümüzde biriler çıkıyor, diyor ki Allah'ın Kur'an'ında dediği kardeşim olmaz, olmaz. Bu emir yerine getirilmez, bu yasak. Efendim Bu yasaya uyulmaz Kur'an'ı referans olarak kabul edemeyiz Çağımıza uygun değil Şartlarımıza uygun değildir Bize Amerika'nın değerleri yeter Diyen insanlar var İşte bu insanlar da şeytanın mantığını yürütüyorlar Niye onun değerleri yeter Abi baksana diyor adam Doları değerli silahları güçlü Adam öldürme dünyada birinci onun değerlerini kabul edelim biz. Mantığıyla hareket ediyveriyor. İşte kafirliği sebebi bu istikbar hastalığından kaynaklanıyor. Ve kulna ya adamus kun antwa zaujkel jannate bekula min haragden haythu shi tuma takraba hazihi shajrata fatakuna min alzalimi. Rabbim diyor ki, Adem'e dedik ki, sen ve eşin cennette beraber kalınız. Buradan dilediğiniz şeylerden bolca yiyiniz. Ama şu ağaca yaklaşmayınız, zalimlerden olursunuz dedik. fe ezellehumes şeytanu anha Şeytan, Adem ile eşini eşinin ayağını kaydırdı. O cennetten ayaklarını kaydırdı. Ve ikisini birlikte فَأَحْرَجَهُمَا mimma كَانَا فِيهِ Bulundukları o cennetten çıkardı. Diyor Rabbimiz. Şimdi burada bu ayetin tefsirinde bazı müfessirlerimiz İslam öncesi uydurulmuş bazı hikayeleri de alıvermişler. Vay cennette işte e, yılan e, cennetten kovuldu, şeytan cennetten kovuldu. Şeytan Allah'tan habersiz bir şekilde yılanın ağzından girerek cennete girmeyi başardı da uyduruk çok şey var. Sizin de o uydurukları okumadığın, okumayanlar için söylüyorum Zihninize yanlışlar girmemesi için Diyorum ki bunların hepsi uydurmadır Kur'an şunu söylüyor Rabbim Adem aleyhisselamla eşini cennete iskan etti Ve dedi ki her şeyden yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın dedi Şeytan bu ikisini kandırdı o ağaçtan yedirdi Ve cennetten Çıkmalarına sebep oldu Diyor Allah Celle Celaluhu Bilgimiz bu kadar Ve kul nehbi Du ba'dukum li <Sessizlik> ba'dın adu Biz de onlara dedik ki buyurun Cennetten aşağıya doğru inin yani yeryüzüne inin Bir kısmınız Diğerinize düşman olarak Yani Şeytan oğlunun düşmanıdır Kur'an'da bu çokça tekrarlanır La ta'budu şeytan innehu leküm adüvvüm mübin Sakın şeytana kulluk yapmayın O sizin apaçık düşmanınızdır Diyor Rabbim Biz de onu düşman Fettehiduhu adüva Siz de onu düşman kabul ediniz Diyor Allah Celle Celaluhu Ve leküm fil ardı müstegarrun Ve meta'un ilahiyin ve sizin için orada me mekan tutacak yer vardır. Belirli bir zamana kadar da faydalanacak yiyecekler vardır diyor Allah Celle Celalü. Hazreti Adem Aleyhisselam ve Havva validemizle bizim dünya hicret yurdumuz diyelim. Cennetten dünyaya indirilmişiz. Geçici bir yurtta kalıyoruz. Asıl vatanımız ahirettir. Cennet olması gerekir Cennete layık olabilmek için de Peygamberlerin izinden yürümek gerekmektedir Rabbimin huzurunda en az günahla varabilmenin yolu Kur'an'ı kılavuz kabul etmek Peygamberi ona rehber kabul etmek Ve onun izinden yürüyerek Rabbimin rızasını kazanmaktan geçmektedir Allah yardımcımız olsun Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.